Toplantı sonralarında Asır Suresinin okunması dini bir gerekli midir hocam? Evet. Ee, Asır Suresi biliyorsunuz. Bazı alimler bu hadisi tadı tadıf ediyor. Bazı alimler bu hadisi tasih ediyor. Ve özellikle İmam El-Bani Rəhim bu hadisin hasan olduğunu söylüyor ve diyor ki Allah rahmet etsin diyor. Selef alimleri diyor yani ashab tabiin ve etmaz tabi ve bu çizgide. Bu çizgide olan alimler ve Yahutta alimler diyelim evet ve Yahutta ilim talebeleri birbirlerinden ayrıldıkları zaman birbirlerine hatırlatarak bu sureyi okurlarmış. Yani örneğin şimdi biz burada oturuyoruz tam kalkıp buradan ayrılacağımız zaman aramızdan bir kişi ne yapar? Bu sureyi okuyup bize neyi hatırlatır? Takvayı ve sabrı hatırlatır. Daha doğrusu işte İnsanlar, bütün insanlar zararda ve husranda olduğu ancak iman edenler müstesna, ondan sonra salih amel edenler müstesna, tamam mı? O da öbür tarafta sabrı ve hakkı tavsiye ediyor. Ama burada e, Söylediği Arabistan'daki alimler bu hadisin sahih olmadığını söylüyorlar. Ancak İmam Elbani Rahimahullah hadis konusunda onlara nazaran çok daha otoriter olduğu için e, ben acizane kanaatım. Yani İmam Elbani Rahimahullah bu konuda daha isabetli olduğunu görüyorum. Ve ben acizane bu hadise inanıyorum. Ee, tabii ki bu hadisi sahih görmeyen olduğu gibi sahih gören de vardır. O zaman bu hadis madem ki hasendir, sahihtir, selef de bunu yapıyordu. O zaman e, din konusunda takvaya önem veren kişiler birbirlerinden ayrılacakları zaman ister iki kişi olsun, ister daha fazla olsun aralarından bir kişi bu asıl süresini okuyup böylece ayrılırlar. Allahu Alem.